Nasr Suresi Mekke'de nazil olan sure üç ayettir. Zafer manasına gelen Nasr Suresi adını ilk ayetinden almaktadır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İdâ jââ'a nasrullâhi vel feth Allah'ın yardım ve zaferi geldiği zaman Ve insanların kafile kafile Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman فَسَبِّحْ بحمد ربك إنه Rabbine hamd ile tesbih et. Ve ondan af dile, çünkü o tevvaptır, tövbeleri çok kabul eder.''